Allah'ım da sanki ya sevgi inat Muhammed'in senin yüzüncüğü va'da kendini sanki mahkidi başlayın. Şu ağızlar dursun. ...tüm vasıflarında tek bir işsizdir. Camalda olsun... ...onun yüzü gibi bir yüz daha güzel deviridir. Kemal'da olsun... ...Kemal'ın da onun gibi büyük yoldu Elimde olsun... ...onun ilmi gibi ilim bir Irfan'da olsun... Tefkat olsun, merhamat da olsun, beşeriyete nasip olan her halde yaratılmışların çekirdeği Muhammed'dir! Hepimizin çekirdeği Muhammed'dir! Biz ondan bir kayısı çekirdeğini atıyor da böyle ikinci sene böyle üçüncü, büyüyor ya! ...Muhammed çekilecektir, biz ondan dolduk hep. O, o bizim, ruh da babamız olur. Ruh çıktın mı, çocuk askerden gelince... ...ilki babasını kucaklar ya. İmanlı adam, gördün mü... bu da Budahara'ya götürür melekler... ...Muhammed'imizle bir kucaklaşır. ...senim ruhum kucaklaşacak inşallah... ...künahlarımıza tövbe edelim bir daha... ...ne ettin sen bira hoca... ...ben efendim... ...bunları muhafet ediyor... ...o çünkü... ...içimize kadar sevdi... ...onun ruhaniyetinin... ...bizim içimizden haberi var... ...salevat okuduğumuz için... ...bu geisi o veriyor... Geri gibi bir alçak nasıl desin? Şimdi dinleyebiliriz. Şöyle ağlamayı güçlendim, ağlamayı güçlendim. Yaradılmışların çekirdeği olur. geldi. Bunlar Arap'a gelmiş Türkmüş diyenler var, küfre var öyle dırsa. Neslinin umumu Arap'tan, Arap'tan, Arap'tan, Arap'tan geldi. Ve Kur'an-ı Kerim onun için Arapçaydı. Yavrularınız sizi aldatanlar var yavrularım. Anlayın, Muhammed'e bağlanın. O zaman Başka çarelerimiz yok Saati geliyorum size Ayağıma ip takıp Kürsüden sürmek istediler Sizin hatıramız için geldim Bu senelik benim mağızım Yadigar kalsın Başka mağız verecek değerlim size Haydi verirsen. ...Allah nasip ederse veririm... ...Allah o düşmanları tüketirse veririm... Allah. ...Rabbi Zülcelalımız... ...Allah'ımız... ...İl olan Allah'ımız... ...İşte ağızlarımızı görüyorum ya Rabbi. Bizi affet etsin ya Rabbi. İlk olarak onun nurunu Allah kendi nurundan Halk etti Peygamberimiz var ya Öyle dinleme An Annesi Yemin'e Babası Abdullah Hayır hayır En evvel onun ruhunu Allah kendi nurundan Halk etti ...Allah'ın doğrudur Muhammed! Hocam hiç duymadığınız şeylere semas ettik... ...ne ötsün sen be o yahu? Son bağızım yavrum, bilmiyor musun? Ne kadar ilahi... ...fazilet ve kutsi meziyet varsa... 阿布 onda toplanmış o yüce sevgilisini insanlık alemine yekana hürşit göndermiş Yen habibim onları irşadet et, Allah'ımızı gördükten sonra yek e, Dönüp davet et kullarımı ta gelüben buğralar bidarımı Bizim için dişi kırıldı, bizim için ayaklarından yaralandı Bizim için aç kaldı Dağlar cehep oluver Ümmetin arz eyledi Almadı anlardan ol Ani kılıp gibedi Yani O mübarek peygamber Karnına açlıktan Yeni tane taş bağlamış Kafirler doks zannetsin diye Kızı fakir diyeyim içinde ekmek <Gülüşmeler> Saat mahala bir bakayım da size genişlemeyim diyorum habire genişlik geliyor çok yaklaşmış bak enzem o olarak geliyoruz da onun için her üfü peygamberde. Ne ne? Onun nedir mi anladık? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi dair Baktı, gömüllerde ilfan çiçekleri acıdı. Onun nuruna pervane olanlar Ruhlarıyla arşal çarlar. Anlayabildiniz mi? Onun nuruyla pervane olan Onun nuruna pervane kesilip de Devamlı Salep Adi Şerife'ni okuyur Peygamber'e aşık olanlar, olanlar Ruhlarıyla arşal çarlar. ...Layizid-i Bestani... ...12 gün... ...Arş-ı Azam'da misafir kaldım diyor. Ben bunları dedim mi... De, ...İleriye varıyor... ...Peyamberin kalemi varmış... ...kağıdı varmış da... E, ...şu hocalara mektup yazıyormuş da... ...nelerdi... ...takrı geliyorlar benim kardeşim... Gelsinler, Allah onların da ıslah etsin inşallah... ...ben hepsi için ...Allah yarabbim... Yer yüzünde Allah ve Peygamber'e inanıp da zanarda kadar hakaret edem olduysa halal olsun. Kim koruyular? Onları ister misin, ister etmesin. Neren Allah'a inanıyor? Neren Peygamber'e inanıyor? Nerevi sözlerin bazı noksanlarını bana gönder. Onun elinden tuttuğu bahtiyarlar insanlık içinden seçilerek gömüllere ışık tutuyorlar. Yani gömüllerin içine teveccüh buyuruyorlar. Onu anlayan tasavvuf erbabı var burada. Allah! Allah cümlenize o beyin kalbiyle ettiğin teveccühün lezzetini Gersin inşallah. Kendisinin zavallı çocuklar görmen eder ki... ...asırlardan beridir... ...bu asırlardan, on dört asırlardan beridir... ...o büyük sevgili, o en sevgili Rasulullah'ın ...şanı da nice devulmuş. Devulmuşlar tarafından yüz binlerce eserde senalar edip always in élämme böyle bir fiindedir Anladım efendim. Kemal. şey söylenebilmiş denizlerden denizlerden bir kez damla kadra vasıtda ancak yazılabilmiş. Allahımız Muhammed'imizi siz binebiliyor diyor bize. Yani bu Kur'an ile burada bunun mümkün müdür? Bu Allah fethbiuni nikaya fi celine de Muhammedu Rasuluma. Ne kehane Muhammed eba ayet sifte peygamberimizin basında var. Ben nasıl şükürler size onu vahbedecek imkani yok? Ne diyor? Ne diyor? Yerin evlet bütün insan cin melek. Bir aylar mürengep olsa, Hazreti Muhammed'in vasfından bir zerreyi anca yazabilirsiniz. Bir zerre, zerreyi ben bilmem hoca. Şurayı tozulduğunuzda şu pencereden vuran delikten şöyle toz döner ya... ...şöyle tuttuğunuz zaman elinizde hiç görünmez ya... ...bu kadar görülmeyecek kadar anca bir vasf yazabilirsiniz. Başka vasf veremezsiniz. Onun için Şerif birinci defa elimizden alındı. Şimdi ikinci defa tüm alınıyor? Hangi camisinin imam Hafibî, imam Hatibî kim o? Abdurrahman Gülseç. Bir de okuyorum Ankara'da, ölekiz camide, tayyarayla getirdiler, o birinci aldıklarında bu Kur'an'ı okuttular. Abdurrahman Gülsese şimdi cemaatına ilk onu dinledim, namazımızı kılacağız. Ondan sonra vihya-i saadeti ziyaret edeceğiz. Ne olursun be? Bir <gülüyor> şey <gülüyor> kaç türlü geldim ama Allah'ım bildirim. Thank <laughs> you. Kuzatı Muhammed'imizi Allah'ımız davet ettiği zaman Good luck there, Thomas. che è un maio I'll see you next Kayseri'nin Yahya'lı kazasından Fahri-i Hacı Hasan Efendi'nin 1980 senesi Ramazan-ı Şerif'te vermiş olduğu Arafa Bağdını dinliyorsunuz muhterem Müslümanlar. Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed صنعوا على علاج جنوبنا محمد واسيطي جواهير كائنات وخلاصي جواهير موجودات عن حشبوي عمبر نسيم وعن حشبوي وإنسان sen kelâ al kulut âzîm, Nebi'na ve şepiğine Muhammed Mustafa râsulâr. Çölün eva, ne meyandır an ilhavâ? İnhiw a illa vahiyi yuha, Hâlim bezmi qurbi evetma Muhammed يا ابي كرم معرفا طبيب نفسي في دلسيام طلب لي قبول عاشق احمد مشتبه رانا يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ona Allah, fattebigonu, yürüdük Vallahu ve konuşacağım. Çok şey sordun diye, ben bir Birisi ezleyeyim, yalnız çok söz aktaralım diğer. İnşallah Teala mahattada çıktım. Çok taraftan da gelenimiz olmuş. Allah razı olsun. Bizim için değil, Muhammed Mustafa'nın için gelmişler. Daha hadis okumadan, salavat ı eden neden bahsetmeden? Hemen ayete geçiyorum, öyleyse bir salavat-ı şerife okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedim lalâ elihi ve sahbihi ve sellim. Bir daha olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedim lalâ elihi ve sahbihi ve sellim. Bir daha olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedim Allah <Gülüyor> Hak Celle ve ala aihis safi ile sabir. Allah şefaatine dair. Amin. Rabb celalü hazret-i Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor? Sıkla dinleyelim. Kul in kün fe yekun Allahu ila ulaya. Ya Muhammed Allah'ımız... Peygamberimize diyor ki, ''Ya Muhammed!'' Peygamberimizin vasıtasıyla hepimize de, ey kullarım!'' ''Kullarım!'' de böyle çeviriyor Rabbimiz. Söyle ki, Habibim, onlara, o kullarıma söyle ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı seviyorsan bana tabi olun ki Peygamberimize diyor sana tabi olsunlar ki Allah-u Teala dahil sizi sever ve günahlarınızı mağfiret eder Allahu azimü zişan mağfiret ve rahmet edicidir Bunlarla affedici, maftir edicidir. Söyle benim tarafımdan onlara. Kime? Yahudiye, Masmuniye, Negerusiyeye, Polinseye, Masumat, Dinsizeye, İmansızaya hepsine söyler. Diyor ki biz de Allah'a geliriz, Allah'a severiz diyorlar. Söyle onlara. Lanet sana tabu olurlarsa ben de onları severim. Daha tabu olmazlarsa ben bunları yettim cehenneme lahip bunları bunlar. İlla ve ma ata kumul Rasulü takdir <tıklı> ve ma neha kum emdet etbu. Şüla Allahımız ya Muhammed kim Hazreti Muhammed'in emrettiğini tutar, Tehnet dilimden kaçarsa, afiullahu, ve rasul, Allah'a itaat var, itaat itaatın farkı yok. Bu ilkezdir. Peygamberimize kâbu olmalıklarından kâhir oldular. Bugün onun Yahya'yı, saadetini ziyaret edeceğiz de buradan başlayalım size. Devam edeyim şöyle, burada durmayın. Hazreti Muhammed Allah'ım salli ve aleyhi ve sahbihi ve sellim hırgatın fatihsindir onunla enbiyalar kesildi, mühürlendi Geçen şey aklıma niye geldi en Peygamberler, peygamberimizin doğrundan oldu, peygamberimizin oğlunu oldu. Bütün peygamberler. Ruh tarafından böyle. Toprak tarafından en sonra getirdik ki hürmetin kabirde az yapsınlardır. Onlar gibi tak adem, tatilullah, atamdan beri toprakta yapmasınlar. Senin hürmetin toprakları daha az yaksın sebeplerini değil daha var mı sebebi? Daha sebebi var. Onların bir kusuru olursa Adam Aleyhisselam cennetten atılınca 100 sene ağladı tövbesi hazır olmalı. 100 seneden sonra hatırına geldi. Ya Rabbi ismi isimle beraber cennette yaz gördüm? Aşk'ta, levh'ta, kalemde yazlı gördüm. Muhammedi'nin hürmetine beni affettim. Affettim! Neden buldun bu sözleri? Çünkü muhabbet çok sevdiğim için ismini isminle beraber yazmıştır. Ben bildim ki Muhammed'i çok seviyor. Öyle olunca Muhammedi'nin hürmetine peygamberin duası, Resulullah'ın hürmetine kabul olacağı için seni en sonra getirdim iki. Üçüncüsü, her peygamber, her peygamber, ümmetinin sasıyla meşgul olur mahşerde, hangisinin cemaati çok olursa, Allah yanındadır. daha çok kıymetli olduğu ondan belli olur, Nuh Aleyhisselam 50 sene yaşadı, 950 sene peygamberlik yaptı, 50 cihaz ümmeti varlardı. 950 sene de 50 sen cihaz ümmeti varlardı. Sayınlar canımızı kaç sene? Böyle iki cami kebirler iki cüvendeki 4 e, türlü İslam devletinin İçindeki Müslümanlar saysan bir milyon, milyar gelir, bir milyar gelir, onun için evladınız çok olsun, ben evladınızın çokluğuyla iftihar ederim, ümmetimden bir daha hırataya girdi diye, senin ümmetin çok olsun diye seni emsunluya koydum ya Muhammed hem toplarda azca böyle çok sebepleri var ben onları okuyamayacağım dinleyemeyeceğim. Hazreti Muhammed Risaletin mensiyetinin şer levhası levh-ü mahfuzun sabrı vercek tağısıdır hepsini birer birer tercüme etsem bununla tüketirim Ben ileride çok konuşacağım var Hazreti Muhammed Beşeriyetin mevceği, Beşeriyetin kurtuluşu, insaniyetin menşeetidir. Hazreti Muhammed, Kemalatın Evveli, Şefkat ve faziletin meşhurudur. Hazreti Muhammed, Hace-i Evveli anem, Mahsud-u Sak, Hazreti Muhammed vücudetin beyanı farsîhi tekmetin talebi sadîye eder. Hazreti Muhammed varlığın kalbi, cihanın cananıdır. Hazreti Muhammed hakkın habibi halkın mahbûbu insanların sevgilisidir. Hazreti Muhammed yolu ekber-i şems ...en büyük güneş doğmuş dünyaya... ...karanlıkları yırtarak gelmiş... ...bu İslam alemini böyle doldurmuş... ...Allah şefaatine nâir et... hazret Muhammed... ...evvelinin zineti, ...ahirinin meziyetidir... Hazreti Muhammed... ...nurlara nur... ...vicdanlara şürür saçandır... ...Hazret-i Muhammed... ...kainatın efendisi... Mevcudatın sultanıdır. Açık bir <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize Uslu Hatim'e de tevfik et ya Rabbi. Tevfik'ine refik et ya Rabbi. güneşi Muhammed Mustafa. Onun sakalı şerifinden ...bastıracağız ya... ...onun satalı bir azet üretimle... ...gavrin e, üzerinde... ...onurluysa... ...erhal evet. e, azeti... ...azeti... ...nura teptil olur demiştim ya... ...halidim bilgelik... ...yüz halde girdim... ...yüzünde uzaklar oldun. oldum... ...sebebini de... ...sebebini olsun... Peygamberim sakalı şerifinden bir teyip yüzlerimin içinde varlığı her zaman muzaffer oldum girdiğim halde diyor. Buradara geçsek çok uzun gireb, ben çeviriyorum. Sizi daime yorguluyunuzu almanın için uzun uzun bahislerden vazgeçtim. Neren peygamberimizin vasfına başlıyorum. Açılın gül aşkılar! Kilimesiyle cümlemize Usna Fatimeler keyfidir ya Rabbi, Rabbi. Keyfimine refikir ya Rabbi. Rabbi Bugün bizi buradan affolunmadan çıkarma İki cihan güneşi, dünyanın ahireti güneşi, ziyası Hazreti Muhammed, peygamberimiz. Varlığım sebebi diye şu varlığımızın sebebi, çünkü Ve mâ erselnâke illâ rahmetel lil alemine rahmet için geldiğimden yediğimiz, içtiğimiz, içtiğimiz, rahatımız, her onun hürmetine oldu. Alemine de rahmet oldu. Geçenki konuştuklarımı tekrar edemeyeceğim, özür dilerim. Yeryüzünün en büyük insanı Hazreti Muhammed. Yani seyyidler var. Bütün insanın, Veli Adem'in seyyidi Adem Aleyhisselam. En büyük oradan doğduk, geldik. Ama peygamberlerin seyyidi Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kuyuların seyidi, zemzem kuyusu. Allah kana kana içmek, güne gitmek nasip etmez. Amin! Hoca niye doymuyorsunuz ya? Sende bir sezaletmek yiyor, öğlenler. Devrim, suyu yemesem olmaz mı? Hoca acıkırım. Biz acıkıyoruz, bir seneyi getirene kadar ne çekiyoruz biliyor musun? Allah oraya o faziyeti vermiş. Binaların sevgili Beytullah, taşların sevgili Hacer-ül Esvet taşı. Kim diyor hacer Esvet taşından bir de öpmek nasip olursa, e, e, öpmek nasip olur da yüzlerini. Gözlerini bir süresin keende diyor Allah. ...benim yedi budlaşınız, yeni yeni büyüyüpmuş gibi olursunuz diyor. Ben elden münezehim ya, yedeklerim aldatıcı plan haraik öndürüyor. Ne? Oh, Ne bilsin, dınağın, göster göster. Soğan göster. Bal göster, hayatta hiç cimediyse ne bilsin adam? Bellem lazım demeyi alır, tatmayan bilmez. Balı görür, baksa ki bal çam sakızı gibi parışır. Sovanı görür, o tarafı diyar, delyanı yeşil. Varnağını zorla bala sokan da, sallar da oğuluna bir soktuk mu... Bir daha hiçbir bazıdan ayrılamaz, tatlı olduğunu öyle bilir. Beytullah bir gelsin de görsün, dalınasın. Hacer-ül Esmer'i görsün de, yüzünü sürsün de, bir öpsün de ondan sonra bana söylesin. Sabahına uygunumuz gelmedi öptüğümüz kız. İçerimize gelen neşeden, ne yalan söyleyeceğim burada size karşı? Ne bilsin görmeyen adım? Adam haser göster, vesal göster, soğanı ısır acı. Ne bilsin tarikata girmeyen adamın tarikatın gözdesini? Geriden bunlar riyakar. Birbirini bıçaklar, lüzumsuz, lüzsuz insan görür. Ne bilsin içindeki damı? Haber yok ki hercaz, mazurdur. ...biz onlara mahana da bulmadık. Mahana bulmadık. Allah nasip dermemiş oradan. De. Ne yapayım? Onun için peygamberimiz... ...in büyük insan... ...bütün peygamberlerin seyidi. Beşeriyetin ...ket haleskârı. Bu beşeriyeti... ...ket haleskârı... Yarın yevmi kıyamette cehennem ateşinden kadar hissedecek, şefaat edecek kurtaracak inşallah. Ya hocam, duay gibi tutsa. Ellerimizle dir tutacağımız bu hanne Mustafa'mız tadıyoruz. Mustafa. Peygamberler peygamberi o. Yalınız Bizim peygamberimiz değil, bütün peygamberlerin de peygamberi, velilerin rehberi, bütün velilerin rehberi hazrat Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemden söz açmak istiyor. Daha bunlar vasfı değil, daha söz açmak istiyor. Allah Allah. Daha ne sırt açacak mısın? Buyur hocam. Başlıyorum şimdi. O, o Muhammed, o Muhammed Mustafa. İyi dinler. Rabbul Alemin'in hep sevgilisidir. Rabbul Alemin'in Rabbısı Allah'ın. Ya Rabbi seviyor Allah. Onun için affediyor. Hep onun şefaatıyla cennete giriyor elhamdülillah. Allah aleyhitt te Amin. Şimdi sakalı i şerifi de bu arada ile. Firmek nasip olur eğer tek tek gelirseniz, birbirinize zahmet etmezseniz, içindeki kimleri de göreceksiniz. İstanbul'dan Mehmet Naci, Hacı Mehmet Efendi, Allah rızası için geldi. Allah kendinden de, anasından da, babasından da, bütün neslinden razı olsun. Amin! Yadigar olarak onları görerekten böyle ziyaret edeceksiniz inşallah. ...bütün vasıflarında... ...tekli işsizdir. Peygamberimiz... ...bütün vasıflarında... ...tekli işsizdir. Başka peygamberlerde... ...o vasıf yok. Ancak peygamberimizde var. Ha hani neyfecik ne var? Çıkamam yavrum, gel gitmeyin. Sen kimsin ya Adem? Adem sakin görüntü. Sen kimsin ya Adem? Sen kimsin ya İbrahim? İbrahim İbrahim Halilur Rahman. Sen kimsin ya İsmail? İsmail Seyyidullahım. Sen kimsin ya Musa? Musa Celilullahım. Sen kimsin? Ya İsa, İsa ruhullahım, sen kimsin ya Muhammed? Eme, eme, hafif, hafif, i̇şte kazandın bütün peygamberlerin serdarı, sen oldun ya Muhammed! Villet, millet başlarda elli bin sene Güneş bir mızrak boyu yedip de kaynaştığı zaman Ya Rabbi haşrı bahşar yerinden bizi kurtar. El aman Ya Rabbi deyince e, Peygamberlere rica edem de bir peygamberin duası kabul olur, orada kurtulursunuz. Ya Adem babamız olur. El aman şefaat et. Hangi pencere atıyorsa haşı, Yedi Adem Aleyhissalatu Vesselam yok. cennette oradan yerim de geri çıkardı Allah dışarıya çıktı. Vallahi da. Oleyin çıkayla ne ne ne İki yüz sene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Muhammed Hürmet'ine bizi affettin, Allah onun yüzü hürmetine bizi affettin, yeni buldun kulağını ya Âdem Ben burada yediğim için Allah'a yüzüm yok dedi, benden vazgeçip başka peygamber'e Ya, yok Necim Yılma, ya, yok. hani o düayında şu mahşayı yerimden 50 bin sene güneş bir mızrak boyu Vücudlar kaynıyor, yalnız yedi sınıf arşı arzanın gölgesinde olanlar. Adaletle okunda, gencikene ibadetten neşe alanlar, camiye devam edenler, Allah için kardeş olanlar, gizli yerde anlayanlar, cebinden çekip verdiği sadakadan, sal elini verdiğini, sol eli bilmeyenler, kendi namusuna bir kadın davet eder de, gel! Ben Allah'tan korkuyorum diyen Allah'tan korkanlar, onlar Arş-ı bölgesinde. Beride ümmetleri de kaynaıyor. Ha ne olur dua et. Ben ümmetimin helatine dua ettim. Bütün suya kargoldular. Allah'a yüzüm yok yalvarmaya başka peygambere gelin. İbrahim Aleyhisselam'a var yollar. Benim Allah'a yüzüm yok diyor. İsmail Aleyhisselam, Allah'a yüzüm yok, şu gibi suçum var benim, diyor. Ee, Musa Aleyhisselam'a varıyor, vurunca bir kıpkıyı öldürdüm, Allah'a yüzüm yok. İsa Aleyhisselam'a varıyorlar. Allah İsa Aleyhisselam'a varınca diyor, benim yüzüm yok, Muhammed Mustafa'ya gelin. Hazreti Muhammed Mustafa'ya varıyorlar. Yani Allah Söyleyeyim size diyor. Geçen devrimimiz şey geldi. Cehennem kükreyin halkın üstüne. Cehennem zevamıların elinden boşanıyor. Hep zentillerinden tutuyorlar. Bir atmadan 40.000 kafiri cehenneme atan herce hastan gibi tarlan, elinde vurday gibi olan elaiket. Kılâdûn, şidâdûn. Lâ yâdûn allâh'a nâ emârâûn. Ve yâdûn ne mâ yûmârûn. Duyuran Allah, otlar iri gövdeli. Çok kuvvetli. Zencirlerden tutmuşlar ama cehennemi zaptedebiliyorlar. Bakmış ki cehennem, Yahudiler gelmiş. Masraanılar gelmiş. Mecurslar gelmiş. Komünistler gelmiş. Masumlar gelmiş. Ey gelmiş, oruç yerler gelmiş, zekat vermeyenler gelmiş, anasını babasını ağbadanlar gelmiş, ev sokaklarımızsız zamanlar gelmiş, cehennem. Bağağa yol milletin üstüne. Gücümle edince İbrahim Ali Aleyhisselam dile doldurur arşa alcam. Olmak İsmail'le istememsem. Ist ya Rabbi gel de ne istimi isterim, alman zeli. Cehenneme çiğnatma diye ağlamaya başlayınca hiç iki peygamber böyle nefsi nefse deyince yanımız Şefim Efrası Hula, Hazreti Muhammed Mustafa tecdeye kapanıyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi! Ümmetimi korkutmam diyordum. Niye korkutuyorsun ya demir? Cehennem kükreyim. Rağmen ...bir dahi... <gülüyor> ...Kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tevfik et ya Rabbi. <gülüyor> Ağırtları durduralım. Kadınlar kadınları durdursun. Erkekler erkekleri durdursun. Şimdi konuşamayacağız. Kadınları durdurun. Allah ne yapacak şey ki ya kardeşim ben ne unuyorum? Kafirler bile diyor ki kafirler sana sana ki illa rahmeten lin alamir. Ya Muhammed bizi cehenneme çıldatmadın. Bak ah ya Muhammed cehennemin yunarından dur ya cehennem dur diye. Derhal cehennem duruyor. Anlatmıyorsun kardeşim. Ağılıp bırakalım şimdi. Kocam her zaman ağlayamıyor ki sadece. Bir ağır nasip oldu. Hapiti koyar da bir müddet ağlaşalım. Ne var? Seni de ağlanacaksınız şimdi. Sen de uuuuh diyeceğim.